Mescid-i Nebevi inşa edilmiş ve Cuma namazları da burada kılınır olmuştu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hutbe okumak ve insanlarla konuşurken göz göze gelerek iletişim kurabilmek için bir hurma kütüğünün üzerine çıkıyor ve sahabeye böyle sesleniyordu. Minberin çok sade bir yapısı vardı. Bir gün Medine'ye dışarıdan gelen ashabtan birisi insanlığın iftihar tablosunun bu durumunu görünce yanındaki ensara dönmüş ve şöyle diyordu. Şayet Allah'ın Resulü ister ve bunu uygun görürse ben ona bir minber yaparım ve dilerse onun üzerine çıkarak hutbe okur. Dilerse hutbe okurken yanında durarak ona yaslanır. Çok geçmeden adamın bu teklifi Efendiler Efendisi'ne de ulaşacak ve bu adamla konuşacaktı. ...benzeri şeyler söylüyordu. Ya Resulallah, senin için cuma günleri üzerine çıkıp da insanlara hutbe okuyacağın bir minber yapayım mı? Böylelikle herkes seni görür ve sen de hutbeni herkese ulaştırmış olursun. Samimi bir gönülden güzel bir teklifti ve zaten böyle bir minberin yapılmasında maslahat vardı. Bunun için o da, peki yap dedi. Artık müsaade de alınmış ve adam da minberi yapmaya başlamıştı. Bir müddet sonra da ortaya üç veya dört basamaklı bir minber çıkmış ve yerine yenisi gelen eski hurma kütüğü de bir kenara konulmuştu. Cuma vakti gelip de tam Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hutbe okumak için onun üzerine çıkacaktı ki, eski minberden devenin inlemesine benzer bir ses gelmeye başlayıverdi. Tarafı, bu sesi mescitte bulunan herkes duyuyordu. Adeta kütük, üzüntü ve kederinden ağlıyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, önce sesin geldiği yöne döndü, belli ki bir kenara bırakılıp unutulmaktan, Efendimiz'i bir daha göremeyeceğinden muzdaripti. Belki de bu haliyle şuurlu olduğu halde, ondan ayrı kalanlara, onu gönlüne koyup da Muhammedi mesajla bütünleşemeyenlere kalıcı bir ders vermek istiyordu. Belli ki bu inilti durmayacaktı. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hurma kütüğüne doğru yöneldi ve yürümeye başladı. Yanına geldi, mübarek ellerini üzerine koyup sıvazlamaya başladı. O da ne? İnleme dinmiş ve kütük sükuna kavuşmuştu. Firak'ın elemi Visal'in tatlı huzuruyla unutulmuş... ...ve hurma kütüğü de sessizliğe bürünmüştü. Derken Efendimiz bir miktar eğildi ve... ''Dilersen seni yine eski yerine koyayım. İstersen cennette bir yere dikeyim... ...ve sen onun pınarlarından istifade edesin. Güzel güzel filizler çıkarasın... ...ve Allah'ın en sevgili kulları da... ...senin meyvelerinden yiyeler.'' Buyurdu. Belli ki ikinci teklife evet diyordu. Ve bundan sonra ashabına dönen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu cennete dikmemi tercih etti. Buyuracaktı. Daha sonra da bu kütüğü mihrap tarafına koyacak ve namazlarını ona yönelerek kılacaktı. Belli ki o da vefaya vefayla mukabelede bulunuyor ve ümmetine vefa adına önemli bir ders veriyordu. Çünkü onu her gören, o gün yaşanan olayı hatırlayacak ve nebisinin yokluğuna dayanamayıp ağlayan bir hurma kütüğünün vesilesiyle yaşanan bu mucizeyi başkalarına da anlatacaktı. Mekke Şiddet soluyup kin kusan bir yapıya sahipti. Ve burada müşterek namaz kılmak ancak sessiz ve kuytu yerlerde mümkün olabiliyordu. Ancak Medine daha muunis ve beraberce cemaat oluşturmaya çok müsaitti. Üstüne üstlük burada Mescid-i Nebevi de inşa edilmiş, cemaatle namaz kılınmaya hazır bekliyordu. Namaz vakitleri de belli. Ancak bu vakitleri insanlara hatırlatıp onları namaza çağıracak ortada henüz bir yöntem yoktu. Bunun için önce Yahudilerde olduğu gibi bir borazan çalma meselesi gündeme getirildi, uygun bulunmadı. Ardından Hristiyanlarda olduğu gibi bir çan konuşuldu, bu da uygun değildi ve reddedildi. Anlaşılan yeni bir haber bekleniyordu. Derken hem de namaza davetin konuşulduğu bu günlerden birinde Abdullah İbni Zeyd, Efendimizin huzuruna gelmiş rüyasını anlatıyordu. Ya Resulallah, bu gece rüyamda üzerinde iki parçadan oluşan yeşil elbiseli bir adam yanıma geldi. Elinde büyük bir çam vardı. Ben kendisine, ey Allah'ın kulu, bunu bana satar mısın diye sordum. Onu ne yapacaksın dedi. Ben de onunla insanları namaza çağıracağım cevabını verdim. Bundan daha hayırlısını sana öğreteyim mi dedi. Nedir o deyince de şunları söyleyerek insanları namaza çağırmamı söyledi. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Bunları dinler dinlemez Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem... ''Şüphesiz ki bu doğru ve hak bir rüya.'' dedi önce. Belli ki anlatılanlar çok hoşuna gitmişti. Derken birden Cibril'in havası hissedilmeye başlandı mecliste. Belli ki yeni bir haber geliyordu. Vahyin emareleri ortadan kalkıp da meclis süküun bulunca, Hz. Abdullah'ı yanına çağırıp ardından da şunları söyledi. ''Kalk ve bunları Bilal'e de öğret.'' ''Bunlarla insanlara o seslensin. Çünkü onun sesi seninkinden daha gür.'' Çok geçmeden Hazreti Bilal ezanla insanları namaza davet ediyordu. Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber Eşhedü en la ilahe illallah Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya ala s-salâh. ala s-salâh. ala el-felâh. ala el Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe Illallah. Beni taraftaysa taşı Ömer. Efendimiz'in arkasında namaz kılmak için evinden çıkmak üzereydi. Gördüğü rüyayı onunla paylaşmak için can atıyordu. Çünkü bu rüya birkaç gündür konuşulup da bir türlü çözüme kavuşturulamayan namaza davet meselesini çözecek bir rüyaydı. Tam bu duygularla doluyken kulağına birden Hazreti Bilal'in yanık sesi geliverdi. Şaşırmıştı. Zira bu ses... ...gördüğü rüyada kendisine söylenilen cümleleri tekrar ediyordu. Yoksa bütün bunlar birer rüya değil de gerçek miydi? Veya hala rüya mı görüyordu? Eteklerini topladı ve hızlı adımlarla Mescid-i Nebevi'ye doğru koşturmaya başladı. Huzura geldiğinde soluk soluğa kalmış, Efendimiz'e şöyle diyordu. Ey Allah'ın Nebisi, seni hakla gönderene yemin olsun ki... ...bunun aynısını ben rüyanda görmüştüm. Senden daha fazlasına ben şahit oldum dercesine bir duruşu vardı. Allah Resulü'nün ve Hazreti Ömer'e dönerek... ...iltifat yüklü şu cümleyi söyledi. Bu konuda vahiy senin önüne geçti. Ardından da... ...bundan ve Ömer'in rüyasından dolayı Allah'a hamdolsun. ...buyurarak Allah'a hamd edecekti. Artık bundan böyle... Müminler için namaza çağrı meselesi tebeyyün etmiş ve günde beş defa semalar Allah ve Resulünün adıyla şenlenmeye başlamıştı. Ve namazın alemi haline gelen bu uygulamaya bundan sonra ezan denilecekti. Yeni yurt Medine yeni bir anlayışa daha sahne oluyordu. Efendiler Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem gelen ayetleri kendileriyle paylaşıp onlarla marziyat-ı ilahi müzakere edebileceği kimseleri Mescid-i Nebevi'ye toplamaya başladı. Diğer insanlar çarşı pazarda ticaret yapıp bağ ve bahçelerinde tarımla uğraşırken bu insanların tek hedefi dine ait meselelerin zayi olmasının önüne geçmek, ve Efendimiz'den aldıkları kültürü başka insanlarla da paylaşarak tebliğ sürecini doğru ve kalıcı bir keyfiyetle hızlandırmaktı. Bunu yaparken açlığın sancısını hissetmemek için karınlarına taş bağlıyor, çoğu zamanda açlıktan bayılıp oldukları yerde kala kalıyorlardı. Ama onlar için dine ait bir meselenin inkişafı her şeyden daha önemliydi. Bunun içindir ki Efendiler Efendisi, ashabıyla konuştuğu zamanlarda bu insanlara göz kulak olmalarını tavsiye ediyor, bazen onları diğer ashab arasında taksim ederek ihtiyaçlarını görmeye çalışıyor ve kendisi de ailesinden daha çok bu insanları düşünüyordu. Aralarında Ebu Hureyre gibi önemli sahabelerin de bulunduğu ashab-ı suffenin sayısı, değişkenlik arz etmekle birlikte bu sayının 30'a kadar çıktığı oluyor ve bu insanlar Mescid-i Nebevi'yi aynı zamanda ev olarak kullanıyorlardı. Çünkü onların ne başlarını sokabilecekleri bir evleri, ne de kendilerine yardım edecek bir yakınları vardı. Ama bu insanlar kimseden bir şey isteme niyeti ishar etmez ve hangi şartlarda olurlarsa olsunlar, durumlarına rıza göstererek, Efendimizle müşterek bir hayat yaşamayı her şeye tercih ederlerdi. Onların bu halini anlatırken Kur'an şu ifadeleri kullanacaktı. Kendilerini Allah yoluna vakfedip de yeryüzünde dolaşma fırsatı bulamayan o yoksullar var ya, işte onlar insanlardan bir şey isteyip de hallerini ortaya koymadıklarından dolayı diğer insanlar onları zengin zanneder. Ey Resul! Onları sen simalarından tanırsın. Onlar iffetlerinden dolayı yüzsüzlük ederek halktan bir şey istemezler. Hayır adına her ne verirseniz mutlaka Allah onu bilir. Tabii olarak bu insanlar hangi ayetin nerede ve nasıl indiğini, Efendimizden şeref sudur olan beyanın hangi şartlarda ve nerede gerçekleştiğini en iyi bilen kimselerdi. Zira sadece ilimle meşgul oluyorlar ve ibadet ütahatle dolu bir hayat yaşıyorlardı. Din adına herhangi bir yerden talep geldiğinde ilk defa bunlar arasından birisi seçilir ve o insanlara dini öğretmek için muallim olarak gönderilirdi kısaca bu insanlar ilim yönüyle efendiler efendisinin mirasçıları konumundaydı çok hadis rivayet ettiklerine dair şikayetler çoğalıkça bunlardan biri olan Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh ileri atılacak ve yatsı namazında Resulullah hangi sureleri okumuştu diye soracaktı adam hatırlamıyorum ...cevabını verdi. Bunun üzerine Ebu Hureyre radıyallahu anh "Yoksa sen namazda yok muydun?" diye tekrarladı. Adam "Hayır, vardım." cevabını verdi. Bunun üzerine Ebu Hureyre "Ama ben hatırlıyorum hangi sureleri okuduğunu." diyerek efendimizin okuduğu sureleri söyleyi verdi. Fiili bir ders vermenin adıydı bu ve arkasından da şunları ilave etti. Muhacir kardeşlerimiz çarşı ve pazarda alışverişle meşgul olup ensar kardeşlerimiz de bağ ve bahçeleriyle ilgilenirken Ebu Hureyre karın tokluğuna Allah Resulünün peşine takılmış başkalarının duymadıklarını duyuyor onların hafızalarına ulaşmayanları da ezberine alıyordu. Bu kadar sıkıntı ve meşakkat elbette herkesin öyle kolay katlanabileceği bir mesele değildi. Bir tarafta Kureyza ve Nadir oğulları karşılarında duruyor ve onların din adamlarının ellerindeki imkanlardan azarlara çarpıyordu. İnsan olmanın bir gereği olarak suffe ehlinden de olsa bazı insanlar içinde bulundukları bu durumdan daha iyi şartlar elde edip biraz daha rahat etme arzusu içine girebilir. ...daha müreffeh bir hayat özlemi duyabilirlerdi. Aynı zamanda bu, sadece onları ilgilendiren bir konu da değildi. Karun'un serveti karşısında gözü kamaşıp, benzeri imkanlara sahip olmayı arzu eden insanlar olduğu gibi, bugün de benzeri talepler gelişebilir, sosyal statüde kendi içinde bulunduğu konumdan... ...rahatsızlık duyan insanlar zuhur edebilirdi. İşte bütün bunlara son noktayı koymak için... Cibril-i yeniden geliyordu. Getirdiği ayette Yüce Mevla, kullarının kulağına küpe olacak şu ifadeleri sıralıyordu. Eğer Allah, kullarına verdiği rızık ve imkanları bol bol yaysaydı, o zaman bazı kimseler dünya hayatının geçici rengine aldanır ve dünyaya dalar, ölçüyü kaçırıp azarlardı. Lakin o bu imkanları dilediği bir ölçüye göre indirir. Çünkü o kullarından haberdar olup onların bütün yaptıklarını ve yapacaklarını görmektedir.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 Çöle inen Nuh... ...bir rahmet peygamberi... ...Hazreti Muhammed... ...Sallallahu aleyhi ve sellem... ...Efendimiz...